Tehmet dinleyenler, bir gariplerin kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu Hocamız bize Kuşehri'de tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. <gülüyor> Muhterem Hocam daha önceki programlarımızda ölüm kavramına giriş yapmıştık. Dilerseniz Kuşehri'de ölüm nedir? Ayet ve hadislerde ölüm nasıl geçiyor? Oradan devam edebiliriz hocam biz. Buyurun efendim. Evuzu billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kuşeyri ölümü anlatırken ölüm üzerine kendi düşüncelerini anlatmaktan ziyade ee. ölüm esnasında ölümü yaşayan Allah dostları ölümün esnasında ölümün prosesi yani ölüyorsunuz o bir proses süreçtir ee. ölüm prosesi ki batırlar da bunu çok inceliyorlar direkt o proses ile ilgili bilgiler süreç Ölüm süreciyle. Yani. Ölümü değil. Ölmek üzereyken ne oluyor? Ölümün son anı. Hmm. Fakir bu Kuşehir Risalesi'ni 1976 senesinde Abdullah İşler Hoca o okuttu 76'da. Evet. Ondan sonra 1981 82'li yıllardı işte. O zaman da Fakülde de yeni asistandım. Kuşehir'i Risalesi'ni o zaman okudum. İkinci evet. okuyuşum. Üçüncü okuyuşum da doçent olduktan sonra. Dördüncü okuyuşum profesör olduktan sonra asistanlar okuttuk, hatim yaptık. Evet. Yani hatırımda kaldığına göre üç garantili de dört defa bu kitabı özellikle sözünden hatim yapmak nasip oldu. Elhamdülillah. Yani diğer kavramları da anlatırken Kuşehir'i... ...kendisi yorum yapmıyor. Bu konuda mesela kabz ve bastı okumuş, anlatmıştık burada. Evet. Kendisi kabz ve bastı... ...pek uzun uzun, derin derin tahliller yaparak anlatmıyor. Anlatanlarınkini sadece nakil yapıyor. ...olayı yaşayan ile... ...biz okuyan yüz yüze bırakıyor. Çünkü aynı tesiri herkes almaz. Evet. Aynı şeyi... ...İmam Kuşehir'i... ...ölümü anlatırken... ...ki... ...El Mevd diye ölümü anlatıp... ...ölümün felsefesini yapmıyor. Evet. Huru cümine dünya... ...dünyadan çıkış... ...mastar kullanıyor. Karaca çıktı, ya hurucu çıkıyor... ...huru çıkmak... Evet. Yani çıkmayı ıslah olarak Terminoloji evet. olarak Ve onun ötesinde Yaşanan bir hal Olarak Oluş olarak anlattığı için Çıkışa Burgu yapıyor ölümle değil Ölüme değil Dünyadan çıkış. çıkış ölüm İşte biz insanların ölümü Hayvanların ölümü var evet. Bitkilerin de ölümü var Yani İş kainat da ölecek, büyük melekler de ölecek. Şu büyük kıyamet böyle bir takım kavramlar dizini var. Bu kavramlar dizini içerisinde Biz bize göre humano santirik ve hatta humana santirik. insan merkezli olarak ölüm bizde nasıl yansıyor? Ölüm bizde nasıl yer buluyor? yansıması ne bana? Olayı anlatıyor. Bu şuna benziyor. Şemsi Tebrizi namaz kılanın birisinin yanına giriyor, sop ediyor. He. Kıldıktan sonra bana namazını anlatıyor. O da diyor ki namaz dışındaki şartlar 12 içindeki şartlar 12. İşte hadesten taaret, nicasetten taattir, sehtere, istikbali, kıble, vakit, niyet. Böyle bir anlatım tarzı yürütünce Şemüs Tebrizi Hazretleri buyuruyor ki onu ben biliyorum bu bilgi 50 defa okudum bana şu anda bayat et veriyorsun diyor evet. bu bilgiler bayat benim senden istediğim şu sen bana senin namazını anlat namaz bir ibadet evet. herkesin namazı aynı mı? değil işte çok önemli bu ya Resulallah ...en büyük mertebe nedir? Peygamberimiz cevap veriyor. Marifetullah'tır diyor. Allah'ı bilmek diyor. Peki en faziletli amel nedir? O da marifetullah'tır. Hem amel hem de amelle elde edilecek mertebe. Mertebe. Bizzat marifetullahın kendisi hem amel... ...peygamberimiz tarafından hem de elde edilen bir mertebe. Evet. Mertebe amelle elde ediliyor. Yani yaptığınız amel aynı zamanda Sizin mertebeniz oluyor O özelliğe sahip Hı, evet. Şerife, Peygamberimiz anlam bulgusunu Buraya doğru yönlendiriyor Dikkat edin aynı şeyi söylüyor Yani O marifetullah Allah'ı bilmek Onun dışında bir şey yok mu ya Resulallah Diyor soruyor sahabe Peygamberimiz şu cevabı veriyor diyor ki, Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı Bilerek yapılan bir amel, Allah'ı bilmeden yapılan amelden çok daha kat kat sağattırılıyor. Bir cahil, Allah'ı bilmeden amel eder, uzun uzun rekatlarla, uzun uzun namazlar kılar ama Allah'ı bilmeden kıldığı için bir tür cehil üzere namaz kıldığı için hakkıyla bilerek Allah'ın kıymetini gereği gibi bilemediler. Evet. Ayet-i kerimesine göre Allah'ı değerini bildiler. Allah'ı tanıdılar ve Allah'ı o tanıma üzerine ibadet ettiler. Ve kıldıkları iki rekat namaz, bu şekilde Allah bilenin kılmış olduğu iki rekat namaz, bir cahilin kıldığı bin rekat namazdan daha hayırlıdır. Evet. Peygamberimiz bak dikkat edin atıfta bulunurken bir en iyi amele ve en yüksek mertebeye atıfta bulunurken Allah'ı bilmek bütün amellerin hangi amel olursa olsun hac, zekat sadaka vermek cihada gitmek bütün bu eylemlerin, edimlerin action dediğimiz fiillerin üst planı insanda yaşadığı kendisine içselleştirip öznelleştirip içine taşıyabildiği kadarıyla kendisine bilmek ve olmak malzemesi oluşturuyor. Evet. Bilmek ve olmak. Bilmek ve olmak oluşuyor. Evet. Yani namazın dışındaki ve içindeki şartlar bilmek bu bilmeye dahil değil. O bilgi senin içinde ne kadar öznelileşti, ne kadar imana ve bilince dönüştü, işte esas bilgi o ona marifetullah deniliyor. Evet. Ve ondan da meydana çıkan ameller kalite. Olmuş oluyor. Şemdi Tebriz onu soruyor. Diyor ki yani, senin kıldığın namaz nasıl? Bana onu anlat. Ha o mu diyor? Bana taze et ver. Taze et ver. Kıldığın namazı anlat. Kitaplardaki namazı anlatma biliyorum. Benim de bir namazım var. Acaba senden alabileceğim taze et nedir? Taze bilgi nedir? Onu ver ki onunla ben dirileyim. Taze Hı. yeni bir şey. Yani orijinal bir şey var mı senden namazla ilgili? Sende yansıması nasıl? Senden azı gözüyor namaz. Bana bunu anlatır mısın? O da diyor ki işte efendim diyor. Böyle namazla diyor. Ruhum bir kuş gibi pervaz gibi uçuyor gidiyor diyor. Ha şimdi oldu diyor. Bizim namazımızda da Allahu ekber deyince diyor, Allah önünde biz de kayboluyoruz diyor. Allah önünde kaybolmak bizim namazımız bu. Seninki uçmak öbürü zevklere boğulmak öbürü kendinden geçmek öbürü dış dünyadan gelenleri duymamak hepsi güzel olaylar hepsi evet. kaliteli ama kullun yeamelu ala shakireti sabila evet herkes kendi yapısına göre amel eder bunların hangisi daha kaliteli onu da Allah bilir Hangisi daha mükemmel, hangisi daha iyi, hangisi daha kaliteli, hangisi daha mükerrem, hangisi daha şerefli, hangisi daha faziletli. Onun takdiri Allah'a kalmıştır. Onu biz takdir etmekten uzağız. Evet. Kulun, Rabbi bilir bunu. Tabii. Allah'la kul arasındaki bir şey. Bilemezimiz bir şey. Evet. Şimdi ölümü de anlatırken, burada okuyoruz örnekler, bir sürü örnek var. Burada bakıyoruz, örnekleri okuyoruz. Bu okuduğumuz örnekler... ...tabi önümüzde kitap. Biz de buradayız. Kitap ayrı bir şey, ben ayrı bir şeyim. Ben... ...şu anda önümüzde kağıdı nesne olarak görüyorum değil mi? Evet. Ama bu yazılı... ...önümdeki metin... ...e göre... ...ben de bu... ...kitabın nesnesi olmuyor muyum? Evet. Nesne değil kendi merkeze aldım, tamam. Ama... Ölümü anlatan bu ibareyi burada okurken O anlatan Kitap önümde bulunurken O kitabı ben nesne Olmuyor mu? Oluyorum Oluyorsun, evet. Kitap özüne oluyor Niye? Çünkü falanca sufinin Ölümü diyor İşte Hazretlerinin Ölümü diyor Mümşat veri. ben nasıl bir özne O da bir özne değil mi? Evet. evet şu anda Tarihsel gerçeklik açısından Karşımda bulunan bir zat değil ama her halükarda onun ifade ettiği insanlık arkesi diri ve hayatta. He. İnsan öldü. Et ve kemire bedeniyle öldü. Ama o ruhuyla hayatta. İşte o ruhuyla adını andığınız zaman işte tenzüler de zikri salihin e, salihlerin adı anıldığı zaman oraya rahmet iner derler. Adı anılınca burada hazır oluyor. Nasıl? Benim ...zihin dünyamda değil... ...zihnimin kalbe yansıttığı yerde... ...mümşad dinevere hazır oluyor... Hı -hı. ...çünkü aklım zamanlı... ...kalbim zamansız... ...aklım mümşad dinevereye ulaşamaz... ...ama kalbim ulaşır, kalbim zamansız çünkü... Evet. ...dolayısıyla... ...ben onun öznesi oluyorum... ...o benim hocam oluyor, okuyoruz... ...ben şimdi onun... ...nesnesi durumundayım... ...bana anlatıyor, ben böyle öldüm diyor... Ve kendisinin nasıl öldüğünü anlatırken Mümşad veri, kendi ölüm kurgusunu bir e, bilgi kapsülleri, information kapsülleri halinde anlatmıyor. Hayati değere sahip olan hayati değerler skalasında efendim söyleyeyim bir yapı halinde, anlam yapısı halinde bana yöneliyor. Ben de kalbimin alıcılığı kadarıyla reseptör veya Arapça Arapçı tabirle kabil, kabil alıcı olarak ne kadar alabiliyorsam alıyorum. Yani ben okuduğumun şu anda resmen nesnesiyim. Ben nesnilikten kurtulmak istiyorum. Okunan şeye nesne olmak istemiyorum. Okunan şeyin nesnesi, öznesi olmak istiyorum. O zaman buradaki ifade edilen anlamları ben kendi kalbime noktayı süvede ama iç alemime taşıyıp özüneleşmem lazım özneleşince ...ben okuduğum kitabın nesnesi olmam... Hı, ...öznesi olmuş olur... ...tabii... ...kitap da benim nesnem olmaz... ...ne ben onun nesnesi olurum... ...ne de o benim nesnem olur... Evet. ...ben onun öznesi o da benim öznem olur... ...nesneler ayrıştırırlar... ...fenomenler dünyası... ...afaki dünya... ...yatay dünya... ...horizontal dünya... ...biz... E, ...nomen diye ifade ettiğimiz... ...enfüs... ...içsel dünya... ...her şeyin birleştiği... hakikatin orada çıktığı yer... ...hakikatlerde buluşmak... ...o hakikat özneldir... Tevhid ...o ö, tabi gene evrenseldir... Evet. ...Mümşat Dineveri de neyse bende doğduk... ...Mümşat ben, veri Hazretleri'nin... ...tabii onu ben... Hmm. ...for example olarak... Örnek, örnek ...bir örneklem olarak... E, ...onu şu anda zikretmeye çalışıyorum... ...onun bağlamında... ...onunla ben... ...müdara... ...yani empati... Hmm. ...yani önce aklen... ...bir senkronizasyona giriyorum. Senkronizasyona girdikten sonra... ...kalben seziş... ...oluş senkronizasyonu... ...biliş, bilmek ve olmak... ...ikisini aynı anda yaptığım zaman... ...okudum bu ibareyi... ...ben özünelleştirmiş olurum. Hocam bunun ne faydası var? İmanımı artırıyor. Evet. Bir okudum. İşte okuyoruz. Beni içime taşıyamadım. Kalbime taşıyamadım. İmmimşat... ...Dineveri'nin nesnesi olarak kaldım... ...ve kitap da benim önümde... ...benim nesnem olarak kaldı... ...ayrıştık... ...hakikatte bulaşamadık... Evet. ...o zaman bir daha okuyayım... ...Ruhu'na bir Fatiha okuyayım... ...Mümüşad Dineveri'nin... ...O'nun ruhu... ...benim ruhumun çekim alanına girsin ...benim ruhum... ...O'nun ruhunun çekim alanına gilsin... ...Nakşi sohbetlerinde... ...başta niye bir elham üç okuyoruz... ...Sadat-ı ruhaniyeti hazır olsun diye... Evet. Biz onların öznesi olalım, onlar da bizim öznemiz olsun. Onlar bizi kendilerinde taşısınlar, biz de onları kendimiz taşıyalım. Onların hakikatiyle bizim hakikatimiz birleşsin. O zaman öznelleşme ne olacak? Benim imanım artıracak. Aynı şeyi namaza uygulayın. Evet. Allah'a nesne düşmeyelim. Ve Allah'a da namazda nesne, nesneleştirmeyelim. Yani Allah'ın nesnesi değil, öznesi olmaya çalışalım. çalışalım. Allah'ta namaz kılmak. Ve namazı da nesnelleştirmeyelim. Namaz bizim içimizde olsun. Hem kılalım, hem kıldırılalım. Tamam. Hem namaz bizi kılsın, hem de biz namazı kılalım. Biz namazı inşa edelim, namaz da bizi inşa etsin. İntasurullahi yansurkum. Siz yardım ederseniz yardım eder. Evet. Allahü Teala kendisine yardım eden yardım eder. Kendisine bir adım gelene o adım gelir. Yürüyerek kendine... Yani karşılıklı Kar, olan karşılıklı, bir, evet. bu anlam, bağlam, ikilemini kaldırmak üzere akılla kalbi birleştirmenin en güzel yolu... ...bu zatın ruhaniyetini hissediyorsunuz, kendi öznerliğinizi kaybedip o zat oluyorsunuz, o zat olarak siz ölüyorsunuz. Kurgulamayı kendi iç aleminizde, düşüncenizde bu şekilde yaptığınız zaman, bu proses işlere, işlemeye başladığı zaman... Her bir mübarek zatım burada ölümü anlatılıyor. Onu ben kendimce alabileceğim kadar alıyorum. Aynı şeyi siz alamazsınız. Başkası alamaz. Herkes farklı. Evet. Kefa bil mevti vaizan ya Ömer. Vaiz olarak ölüm sana yeter ey Ömer diyor değil mi? Evet. Demek ölüm konuşuyor yani. Yani nesnesi. Vaiz. Özüne ölüm nesne benim. ...bunu anlatıyor Aziz Ömer... Evet. ...ben bir şeylerin nesnesi olduğum... ...farkında değilim... ...hep öznelleşirmek deyince... ...kendi işime taşımak... ...kendimi ona götürmek taşımak... ...Allah'a ben gideceğim o da bana gelecek öyle değil mi... ...bir karış geleceğim bir kulaç gelecek... ...bir adım gideceğim on adım geleceğim... Öyle diyor dışarıda... Evet. ...yürüyerek gel ben de koşarak geleceğim... ...bana yardım et hizmet et ben de sana hizmetkar olayım diyor... ...bir Hı. öznel nesnel yaklaşım... münasibet ve bunlardan medene gelen hakikat... ...ve... ...bu hakikatin... ...bizi ulaştırdığı evrensel... ...o gerçeklik yapılanması... ...bizi Hazreti İnsan'ı inşa ediyor... ...biz de Hazreti İnsan olarak... ...kendimizi inşa edince... ...Sami Efendi Hazretleri'nin anlattığı gibi... ...evladım biz bu dersi sizlere... ...mezara insan olarak girin diye veriyoruz... ...diyor... Evet. ...bir ne kitap okumayı biliyoruz... ...ne kitaba okuduğumuz metinlere... ...bu kitaba özne olabiliyoruz... ...ne de nesne olabiliyoruz... ...aklımızla nesne nesnesi oluyoruz. Kalbimizle öznesi oluyoruz. Evet. Akıl ile kalp öznelliğine aynı anda birleşilmek lazım. Çünkü ayet-i kerimede senurihim ayatina fil afaq ve fi enfusihim. afak ve enfüs akılla dışa açılan, akılla Allah'a açılan kalp öznel, enfüs dünyasını birleştirirseniz ayet-i kerime bu. O zaman hatta ayete beyene hak, işte ilahi hakikat ortaya çıkıyor. Hakikat ...evrenseldir ve her yerde... ...hani yükselen, yükselebilen insanlar var mı... ...yok... ...metin okumasını bilmiyoruz... ...metin karşısında durmayı bilmiyoruz... Yani, ...kitabı nasıl okuyacağımızı anlatıyorsunuz aslında siz... Yani Kitab, yani. ...ama evet, işte mi? bunu evet. dikkat edin... ...İmam Kuşiiri... ...olayı anlatıyor burada... ...Mümşat Dineverin ölümünü anlatıyor... ...anlatırken beni yönlendirmiyor... ...olay budur diyor kenar Oldu, ...olduğu gibi anlatıyor... ...olay burada sen de buradasın... ...buyur Hı. malzemeli kendine göre al... ...ben anlatırsam sınırlamış olurum... ...seni güdülemiş olurum... ...seni özgür bırakıyorum... ...özgürce yorumla... Evet. ...hep durmadan Süleymi'den anlatıyor... ...ondan sonra... ...Ebu Muhammed Edebili'nin ölümünden anlatıyor... ...Şibli'nin ölümünden anlatıyor... ...Yahya İstahri Hazretleri'nin ölümünden anlatıyor... ...anlatıyor, kenara çekiliyor... ...araya bir yorum yap, beni güdüle... ...hayır... ...bana saygı duyuyor İmam Kuşeyri... Ben seni güdülemiyorum diyor. Çünkü ben de sınırlı bir bilgi sahibiyim. Kendi anladığımı buraya koyarsam, sen o dar koridoruma girersin. Belki daha bir geniş koridor açabileceksin. Sana engel olurum. Engel olup da senin kişilik, maneviyat oluşum hakkına tecavüz etmek istemiyorum. Olayı var. Doğrusu da budur. Evet. Ve bunun ışığı altında biz bu ölüm olaylarını, ölümün ölüm değil. Yani ölüm üzerine bir felsefe değil. The philosophy of the death Ölümün felsefesi değil Ölümün the processes of the death Ölümün süreçleri Süreçleri Çünkü sendeki ölümün süreciyle Bendeki ölümün süreci aynı değil Hiç unutmuyorum Allah dostu mübarek zat Annem hasta Rahmetli annem hasta Kalbinden rahatsız Tıfak lise hastanesine götürüyoruz Hazreti annemi Güzel annem gidiyor evladım diyor. Şu göğsümün ortasında diyor. Etle kemik sanki şöyle ayrılıyormuş gibi. Öyle bir şey yaşıyorum ben diyor. Et kemikten ayrılıyor. Böyle bir şey. Bu nedir acaba? Anneciğim dedim Hazreti anneme. Ben bunu böyle bir arif billah bizzat var. Telefonda bir konuş, seni bir dinlesin. Ondan sonra ben sana gerekeni yaparım. Yani yardımcı olayım dedim. Evet konuştu o arife billah olan zatla anneciğim hazretan annem anneler hazrettir unutmayın. Evet. Çünkü annelerin karakteri animus karakteridir. Yapıcıdır. Yıkıcı arke değildir. Yapıcı arkelerin hepsi arki e, hazret olduğu gibi yıkıcı arkelerin de hazret olması söz konusu. Biz yapıcıyla yıkıcının hazret olduğunun bir makam mertebe hazret o manada kullanıyorum. Evet. Beş ilahi hazret, beş ilahi mertebe varoluşta emudun Arabi'nin onu kazık ediyorum işte bir seviyeyi ifade ediyor annem telefonla konuştu karşıdaki mübarek Allah dostu arifi billah dinledi dinledi dinledi ve bitti bana dedi ki telefonda annene söyleme dedi sayın hocam dedi bazı insanlar işte bir anda ölür bir anda ölüverir bazı evet. insanlar Bazıları bir dakikada ölür, bazıları bir saatte ölür. Bazıları işte üç dört saatte ölür, bazıları beş altı, bazıları bir günde ölür. Bazıları üç günde ölür, bazı insanların ölüm bir hafta sürer dedi. Bazı insanların vefatı bir ay sürer dedi. Bazıların altı ay sürer dedi. Bazıların yedi sene sürer dedi. Ve uzayabilir bu dedi. Şu anda sizin... Annenizin yaşamış olduğu ölüm yedi günlük ölüm dedi. Bir haftalık sürece Kendisi Kendisiyle konuştuğum kadarıyla Sayın Etem Hocam dedi. Annenizin üç günü gitmiş gözüküyor dedi. Geri dönüşü yok ve anneniz ölecek dört günü kalmış gözüküyor dedi. Tamam. Artık o kendisine göre evet. ölümün şifrelerine sahip. Ölümün şifrelerine sahip olduğu için annemin ölümünün okumasını yaptı. Yani benim ölümüm değil senin ölümün diye. değil evet. hiç kimsenin ölüm şifre tayin değildi ölüm genel evet. şifre genel giriyorsunuz akses açıldı program diyor bir sürü detaylar çıkıyor ondan sonra evet. 7 milyar insanın 7 milyarının ölümü birbirinin aynı değildir aynı değil. doğumu da aynı değildir 7 milyar insan 7 milyar ayrı bir yapı demektir onun için her insan saygı gösterilmesi gerekiyor saygı göstermemiz lazım evet 4 gün sonra anneniz ...bu ölüm sürecine göre... ...vefat etmesi gerekiyor... ...Allah bilir ama doğrusu dedi... ...fakirin e, tespitin bu kadar dedi... Bu tabii, te ...telefonla konuşmadan bunu bu, anlıyor... Bu, yani. ...artık tabii. bir evet. şeyler sordu... Evet. ...annemin hakikatiyle... ...kendi evet. hakikatini öznelleştirdi... ...bir üst çıktı... ...olaya oradan baktı... ...esas olayın evet. yıllar sonra öyle olduğunu anladım da... ...tabii annene kadar yaşım 68'i buldu... ...evet... Onun için insanlara dışından bakmak değil de kalbine bakmak. Çünkü orada mü mü mümin aynası, orada ben kendimi göreceğim. Yani ben onun kalbinin içerisine girdim değil mi? Yani onun nesnesi olmaktan onu kurtardım. Evet. Ona özüne düştüm onun kalbine girerek. Ondan sonra onun kalbindeki aynadan da onu kendime yansıtarak ben o bana nesne olmaktan kurtuldu. ...ikimiz öznelleştik, Arif'in bakışı bu... ...hep afaktan enfüseye taşımak... ...ayet-i kerimeye göre... ...sünürühüm âyâtına fil âfâkı ve fi enfisim. ...hedef nedir? ...hatta yetebegyenirühüm hak. ...ey hak talibi... ...afakla enfüsü birleştir... ...la ilaheyle illallahı birleştir... ...sen ayırıyorsun durmadan... ...ma beroyi vasıl kerden âmedîm... ...ma ne beroyi fasıl kerden âmedîm... ...biz afakla enfüsü ayırmaya gelmedik... Birleştirmeye geldik, la ilahe illallah dedik diyor. Ümmet-i Muhammed ya la ilahe diyor ve hatta illallah diyor. La ilahe illallah diyen yok ortalıkta. İkisini beraber diyeceğiz. Aynı anda söyleyeceğiz. Ve ikisine de öznel nesnel, dikkat edin, öznellik nesnellik yine olayın başladığı yer, dikkat edin, bir üst hakikatten başlıyor. Ne başlıyor ne benden başlıyor. Sen de hikayesin, ben de hikayeyim. ...ya yani şu konuşma biraz üst diller kullanıyorum ama... Evet. ...mecburum... ...çünkü burada hep anlattı... ...bir olay anlatıyor... ...Kuşeyri... ...onun sonra bir olay anlatıyor... ...bir olay anlatıyor... ...ey Kuşeyri anlatıyorsan hep nakil yapıyorsun da... ...güzel insan... ...ey İmam-ı Kuşeyri... ...hevazin el Kuşeyri... ...hiç yorum yapmıyorsun... ...ben sana saygı duyuyorum... ...herkesin kendine göre bu olayların açılımı var... ...lütfen kendine göre sen bu olaylara... ...açıl... ...ve kendine göre... ...kendi öznelliğinin içerisinde... ...kendi hakikatini bul... ...yani imanını yükselt... Evet. ...ben anlatırsam... ...benim seviyemde imanda kalırsın... ...belki beni aşacaksın sen... ...altmışıncı derece çıkarsın... ...ben seni yaptığım yorumla 40 derecede bırakacağım... ...kendi evet. güdülemiş olacağım... ...senin bir iç maneviyatta... motivasyonların var... ...onun güdülenmesi lazım... ...o güdülenmeyi ben... ...kendi kısır halimle yapmak istemiyorum diye tevazu da gösteriyor. Halbuki bizden daha fazla ölümü öznelleşirmiştir. Bu şekilde ölümü öznelleştirip de bir ilahi hakikat olarak insanın arkesine doğru yönelen, hakikatine doğru yönelen üst hakikat gözüyle çıkıp ölüme baktığınız zaman o ölüm çok dünya güzeli Miss World gibi güzel bir şey oluyor. Aşık olmamaya imkan yok. Ama biz nesneleştirdiğimiz için ölüm ...alabildiğine çirkin... ...ve gelince de çirkin geliyor Ezrail... ...gelin Ezrail değil... ...ölümün arkesidir Ezrail... Genelde herkes korkuyor hocam... Yok, bir şey yok yakışıklı son derece güzel böyle... ...o kadar güzel ki... ...onun için cuma suresi altı numaralı ayette... ...Allah'ı sever ölümü sever... ...ölümü sever Allah'ı sever diyor... ...ayette böyle söylüyor... ...hani yakışıklı değildi, hani çirkindi... Ölüm eti çirkin değilsen Allah'a çirkin demiş olursun. Haşa. Ulüya göllezine hedu in zannatum annakum evliya'u lillahi min duni'n nas fetemennu'l mawt inküntüm in Bu girişten sonra Evet. bölümü inşallah, ölümü inşallah. İkin, okuyup ik, ik, anlamaya bölümde, çalışabiliriz evet, inşallah. ve okuyalım ve anlamaya çalışalım. Yani benim şu 25 dakikalık anlatım içerisinde bir düşünce matriksi oluşturmaya çalıştım çalıştım kendimi düşünce <Gülüyor> ölüm düşünce matriksini oluşturmaya çalıştım. Bunun içinde ölüm dikkat edin yok oluş değil, varoluş olarak anlattım. Eksistans olarak anlatmaya çalıştım. Ölüm eksistansiyeli. Yarım saatlik konuşmam ölüm eksistansiyeli varoluşun. Çünkü ölüm varlık boyutlarından bir boyuttur. Kün temen vaten summa hayına göre ...hayat nasıl bir <gülüyor> oluş ise Kâne ya gibi, kündüm emmadin kânedeki gibi, kündüm emmâ tendeki, küntümdeki dedeki kâney, keim, kiva, gibi, ölüm de bir oluştur. O oluşu düşünerek bu eksistans, ölüm eksistansını anlatmaya çalıştım. Evet. Bunları biz halkın seviyesine nasıl indireceğim, nasıl anlatacağım? Yukarıda değilim aslında. Halk daha iyi anlıyor, iyi yaşıyor da. Yani bugünün zihniyetine, zihin dünyasına nasıl anlatabilirim? Anlatıp geçiyorsun, anlatıp geçiyorsun, anlatıp geçiyorsun. Hani öznerleştirmesi nerede bunun? Yok. Aynı bu Kuşşehir Hazretleri'nin bu mükemmel anlatım tarzı... ...muhterem Osmanlı Örüt Topbaş Efendi'nin yazmış olduğu o ölümle ilgili kitap var. Evet. Aynı bu neşe orada da var. Son demek ki bir Allah dostu yazdığı zaman... ...ki Allah dostu olmak demek, ölmek demektir. Ölmeniz demek... Ölümü öznerleştirmeniz ve hakikatine ulaşmanız demektir. Hakikatini bilen hakikatindeki o anlam pırıltılarını ve ışıklarını satırdan satıra dökebilir. Aynı burada gördüğümü oradaki ölüm kitabında da var. Aynı rahatlıyorum. Ölüm rahatlatıyor. Evet. Çoğunu korkutuyor. Bizi rahatlatıyor. Ölümden bahsetti. Rahatlayın ben. Lütfen. Ölüm sevin. Seviyecek bir şey. Güzel bir şey. Ama hangi ölüm? Arke ölüm. Yani mutu kable mutu fena dediğimiz harke ölüm bildiğimiz biyolojik hayvani ölüm değil ölen hayvan imiş Canlı ölmez diyorlar ya evet. o bağlamda o anlam konteksi içerisindeki ölümü anlatmaya çalışıyorum. aslında Baçi şey anlatmak istiyorum ben çok dönüş oldu. 11 yaşındaki bir çocuğun sevgili peygamberimizi olan aşkı evet. ve ondan sonra o aşkı yaşayması. Peygamberimizi olan bağlılığı ve onun üzerinden Allah sevgisini bulması bunları hep dönüşü çok oldu. İzleyiciler, evet. hocam etkilendik bir daha anlatır mısınız şeklinde böyle ricalar falan oluyor. Evet. Bundan sonraki konuşmada da inşallah Allah'ın azından önümüzdeki hafta onu bir tekrarlayalım. İnşallah, yani inşallah. onu bir repete diyorlar. Tekrar, evet. Tekrar tekrar Bana tekrarlar mısınız diyor. Hı -hı, yani. Bir repetesini yapalım inşallah. Allah nasip ederse. İn i̇nşallah hocam. Talep çok geldi. Evet. Neyse herkes etkilenmiş. Küçük bir sözük Allah sevgisine Peygamberimizin üzerinden nasıl ulaşıyor? Çünkü en sağlıklı Allah sevgisi peygamber üzerinden ulaş ulaşılır. Kur'an'a da en sağlıklı ulaşmak yine peygamber üzerinden, peygamberi inkar ederek değil. Tamam. ...Kur'an bilgisine en iyi... ...Peygamberin bilgi... ...daha doğrusu düşünce ve zihniyet dünyasına... ...sahip olabilirsek... ...o Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına... ...girebiliriz... ...kendi Anglo-Sakson kültürle kirlenmiş... ...şu rasyonalist... ...ve August Comte'un pozitivist... ...kafa mantık yapısıyla... ...Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasını... ...şifreler olarak... ...anlam şifreler olarak... ...açmamız mümkün değil maalesef... ...bunlara çok dikkat etmemiz lazım nasıl bu devrin kirlenmiş aklına bu yüksek hakikatleri nasıl anlatabilirim? Bütün hayat boyu çektiğim çile bu oldu. Çünkü bizim bu rasyonalizm merkezi olan fakültemizin akılcılık böyle kutlaştırılmış öyle bir ortamdan geldiğim için nasıl anlatabilirim üzerinde çok mühendislik çalışmaları, çok atölye çalışmaları yaptım. Ve bu insanlara, bu güzel hakikatlerin anlayacakları dilen anlatılması lazım. Hakikatler çok yuvarlardır. Akıl da çok aşağıda, anlamaktan aciz. Çünkü akıllar ibadetle nurlanmadı. Kalbine nur attığımız kişi diyor Etkemedi. Kalp akıl demektir. Evet. Akılın içinde ışık oluyormuş ve onu da Allah atıyormuş. Allah ışık atmıyor. Avrupa'nın geliştirdiği rasyonelizmin işe akıllara sardı dumanlar var karanlıklar var, puslar var, sisler var. Flu bir akıl yapısı var, rasyonalizm var, pozitivizm var. Bu karanlıkların içerisinde nasıl bu hakikatler oluşacaklar bilmiyorum. Yukrucu hummine ile nur. Karanlıkların içerisinden... inşallah onlar da bir ışık olabilir miyiz? Bilmiyorum ki. İnşallah. E i̇ddiam da yok öyle benim şahsen. Çünkü ben de bir karanlıkta bir insanım. Estağfurullah. Kendi küfrümün farkındayım. Ve onunla yüzleşmeye çalışıyorum. İnşallah. ona da öznellik ve nesnellik münasebeti açısından onunla da bir hesatlaşma içerisindeyim benim la ilahem la ilahem nerede benim İlahlarım nerede evet. ve onları nasıl yüzleşeceğim üzerine çıkıp onların üzerinden Allah imanına nasıl ulaşacağım Allah'tan sonradan da Allah'ın bilgisine marifetullah'a nasıl ulaşacağım ve onun üzerinde nihai olarak işte Allah'ın tahkiki iman dediğimiz olayla yüz yüze geleceğim. Aşama üzerine aşamada biz de akıl aşamasında Allah'a imanı daha gerçekleştiremedik. Onun üstündekinin üstündekinin üstündekini konuşuyoruz. Dervişlik, zikir çekmek, bir tarikata girip de Allah Allah diye zikir çekmenin bizde yapacağı açılımlar zaman içerisinde 5, 10, 15, 20 iman hakikati. Zikir çekmeden kitap okuyarak iman hakikati açılmaz. Hmm, İlla Allah zikri ile gelecek. İlla zikir lazım. Ben ya. kitap okuyorum, imanım hakikat erdi Hayır. Tamamen Allah diye bir kelime var. Allah. El tesmeu lehu Ey Muhammed, sen şu ana kadar Allah diye bir başka varlıklara isim verildiğini duydun mu? Yok. Ayet kermeye Meryem söyledi. Duymadın. Sen de Allah Allah çalır. Manası yoktur. Manası olmayan bir isim. ...ben nasıl öznelleştireyim? Akıl ötesi. Akıl nasıl bunu öz, öznelleştirir? Evet. Ve bunu ben kalbe, ruh dünyasına noktaya sıktı ama metafiziğe açılan yönümle ben bunu nasıl buluşturabilirim? Evet. Bunun hakikatine nasıl erebilirim? Bu nasıl olabilir? E şu dervişliğin kıymetini bilmek lazım. Biz dervişlik deyince dışarıdaki insanların anladığı şeyhe rabıta yapmak şeyh Allah oluyor, ona tapıyorsunuz. Siz müşriksiniz. Dışarıdaki insanların ...anlattığı tasavvuf denince bu. Biz de onlara uzaktan bakıyoruz. Siz haklısınız diyoruz. Çünkü... ...siz haklısınız diyoruz onlara biz. Arkasından da ekliyoruz. Sayın Mahmut Erol Kılıç Bey'in güzel bir ifadesi var. Muhterem insanı Kamil. O şöyle söylüyor... Estem hocam dedi bu huşaftan anlamakla alakalı bir keyfiyettir dedi. Onlara dönüyoruz. Haklısınız. Çünkü bu konular huşaftan anlamakla alakalı bir keyfiyettir. Evet. Herkes huşaftan anlamasın. Evet. Hocam. Öyle burada müshaddîne veri bir bazı alarak konuşma yapmıştık konuşmamızın ilk birinci bölümünde. Yine aynı onun üzerinde bir ...yönlendirme yaparak, oryantasyon yaparak... ...anlam oryantasyonu yaparak... ...ölümü... ...şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Tabi bu şifre çözü mü? Bizde bende bir şey yok. Fakirde bir şey yok. Sadece bu zatın anlattıkların... ...satır aralarında gözüken... ...bu zatın kendine ait... ...hakikatinin e, yanında... ...hakikatine göre... ...ölüm gerçeğine... ...onu almaya... ...taze et bu bana lazım. Evet. Düzünelleştirmem lazım... İmanım artıracak O niyetle okuyorum İmanım diye okuyorum ben bunu Müşad Dineveri Büyük Allah dostu Ve onun yanındaydım Sohbet ediyorduk Bir fakir geldi Selamun Aleyküm dedi Müşad Dineveri Hazretleri de Ve Aleyküm Selam dedi Fakat o gelen fakir Yani derviş Efendim dedi Gelen bir derviş evet. Dervişleri biliyorsunuz fakir diyorlar fakir. Niye? Hı. Fakir Allah'a muhtaç demek Kişi ihtiyaçlarını sever evet. Mudnara bir hazretlerine göre Allah'a ihtiyacınız var Allah'ı seviyorsunuz O gelen fakir derviş dedi ki Efendim dedi Artık vefat etmeyi arzu ediyorum Vefat etmek istiyorum dedi Böyle bir insanın Ölebileceği ''Burada temiz bir yer var mı?'' diye sordu. Halbuki çıksa... ...tarlaya, bahçeye her temiz yer Yeryüzü temiz kılın dedi. Peygamber ümmetine. Hmm. Yani yanında ölmek istediğim... ...temiz bir insan... ...temiz bir yürek, temiz bir kalp... ...huzurlu bir yer var mı? Huzurlu bir insan var mı? Evet. Onun yanında ölmek istiyorum dedi. Ölmeye karar vermiş de... ...yer arıyor, ölecek yer arıyor. Öleceğini biliyor yani. Evet. Dediler ki işte şurada bir, ve dikkat edin böyle bir tarafta bulununca etrafındakiler yadırgamadılar. Yani Aa, nasıl olur Allah uzun ömürler versin falan böyle bir telaş yok. Ölümün doğallığına bakın. Gerçek iman sahiplerine göre ölümün doğallığı. Yani delirmiş falan demediler yani. Yok, öyle, yok öyle. normal, bir olay. normal, öyle, normal ölüm, bir olay. Doğum normal mi? Natürel mi? Ölüm de gayet doğal gayet natürel. Evet. Doğdu. Evet, hoş geldi. Öldü. Güle güle. Selamın aleyküm. selam. Bitti. Bu kadar. Sami Efendimiz'lerine kardeşinin ölümü haber verildi. Hiçbir şey şeklini bozmadı. Elha, elhamdülillah hal dedi. Yarım saat sonra girdiler. Efendim yanlış bilgi dediler. Yine elhamdülillah alaküllehal dedi. Hayatta oluşuna da aynı tavrı gösterdi. Ölümüne de. Çünkü doğal bir şey. O kadar doğal, şey. doğal ya. Yani. E ben şu anda bak, elimde bardak var. Çayımı içiyorum. <gülüyor> ...normal değil mi bu olay? Evet. Ölüm de bu kadar normal. Ama efendim o kadar büyük bir şey bir ölüm. Cık, değil. Allah'ın koyduğu bir yasa. Yasa hükmünü icra ediyor. O kadar. Yani olması gereken ...ilahi bir determinizmdir bu. Bir kuantum ilkesidir bu. Bir daha doğmak için ölüyorum. İyi ki ölüyorum. Ölemesem doğamayacağım çünkü. Ben yeni doğuşlar arıyorum. Yani günlerce yas tutmaya gerek yok yani. Tabii. O, ağlamak... Sızlanmak Ona şurada ölebilirsiniz dediler. Bir Yer gösterdiler. Yer gösterdiler. Derüş gitti. Oradan bir çeşmenin başına. Taze bir abdest aldı. Abdestini yeniledi. Namaza durdu. Allah ne kadar dilediyse uzun uzun epibine bir namaz kıldı. Bir saat, iki saat. Ondan sonra kendisine gösterilen yere vardı. Ayaklarımı uzattı. Sağ tarafını yattı. Sağ elini yanağına koydu. Bir sünnet üzere. Ondan sonra Allah dedi ve öldü. Bu hadise Mümşat Eddineveri Hazretlerinin toplantısında bulunup da keramet yoktur diye itiraz eden bir mutezilenin huzuruna medena geldi bu olay. Evet. Çok ilginç bir hadise. Burada velilerin bazı ölüm vakalarını önceden haber vermeleri Lokman suresinin 34. ayet-i kerimesine muhalif görünmemelidir Asaptan Cabir'in babası Uhud'da ilk olarak kendisinin şehit olacağını önceden haber vermişti Uhud'da ilk şehit ben olacağım dedi hı hı. Cabirin İbn Abdillah'ın babası ve ilk şehit oldu. Buhari Müşkatül Mesabi Cilt 2 sayfa 201 Evet. Oğlum İsmail rahmetli Babacığım geceleyin rüya gördüm dedi Mübarek bizzat geldi Elinde bir liste vardı İsmail bu hafta ölecek insanlar bunlar dedi Kağıt bana verdi Listede benim adım yazdı Baba ben bu hafta öleceğim dedi Hı. Oğlum bana böyle söyledi O rüyanın altı gün sonra oğlum vefat etti Allah rahmet eylesin Allah gaybi kimse bilmez ancak Allah bildirirse bildirebilir. Bildirmeye imkanı var mı? Var. Var. Mâkânî li beşer en yükelimullah. rasulün bu gibi ayet-i kerimeler var. Bir de la el gayb kelimesinin başındaki elif lam eee elif lam li'l istirak. Gaybün 1000'de 999'u bilinmez. Binde 1'i Allah bildirirse bildirim manasına gelir <gülüyor> gibi deliller var. Ama gayb kul tarafından mutlak olarak bilinmez. İnancımız da bundan evet. Ama Allah bildirebilir gücüye yeter bildirmeye. Onu bildirdiği kadarıyla kullar da bilebilir. Daha fazlasını bilemez. Bildirildiği için bilir, evet. bilmez. Bilir dediğiniz an itikadi açıdan, imani açıdan sıkıntıya girersiniz. Yani i̇şte pek çok yaşanmış hadise var yani Biraz namaz kılayım da ben vefat edeceğim efendim. Evet. Yani kendi ölümüne gücü yetiyormuş gibi ölüm vaktini bilmiş gibi sapasağlam adam yattı uyudu ve öldürüyor. Mutezile de şaşırdı. Hani bilmezdi. Ah, sanki kendi elindeymiş gibi yani öyle. E, öyle Adeta, o, avukat, o kadar o kadar. Şiddiklik mertebesi. Sıddıklık mertebesi <gülüyor> evet. Bundan sonra Sülemi'den şöyle bir anlatım var. Evet. Ah. Oh, Sülemi diyor ki Sülemi Sülemi diyor ki Sülemi Bir gün Ebu Abbas Dineveri Toplantıda Dervişlere Konuşuyordu Perdenin gerisinde arkadan Yaşlı bir kadın vardı Böyle Allah'a aşığı bir yaşlı kadın Güçlü bir çığlık attı Ebu Abbas Dineveri o kadına seslendi. Gerçekten siz yaptığımız bu konuşmanın etkisiyle onun mağlubiyeti altında bu şekilde feryat ediyorsanız buyurun ölünüz dedi. Vefat ediniz dedi. Gerçekten hakiki bir ağsa buyurun Evet. Ah kelimesi e, h, vav harfi var. Ölümle alakalı bir yapı. Gerçekten ah ise öl görelim dedi. Kadın oturduğu yerden arkada perdenin gerisinden kalktı. O evin kapısına doğru yürüdü. Çıkarken şeyhe döndü baktı. Ey şey işte öldüm dedi ve yere düştü öldü. Allah Allah. Eli ölümüne muktedir olanlar deniliyor. Bu velevla öyle en nökm künt mü gayre medininin terciuuna ha, in künt mü sadikin ayet kermesiyle alakalı bir keyfiyet Sıddık yet makam ya. Yani. Yani. Mukarrabun bir sıddık aynı şey. Evet. Ve şehitlikten önce geliyor bu. Ne? Mine ve sıddikine ve şehadai ve salihin. Peygamberler ondan sonra sıddıklar şehitler ondan sonra geliyor. Sıddıklar da, şehitler de ölür, direkt cennete girer. Bitti. Şehitler savaşta materyal, e, maddi ma cihat yaparlar. Evet. Sıddıklar da iç aleminde manevi cihat yaparlar. Hmm. Manevi cihat, peygamberimizin ifadesine göre, ve raca'na min cihâdil asgâr ilâ cihâdil ekber. Yani şu anda küçük Tebuk savaşı cihadından büyük savaşa geldik. Oruç, nefis cihadı. Nefis cihadı daha Peygamber büyük. Tümü. Onun için sıddık savaşta ölen şehitten daha üstündür. İkisi de cennete girer. Evet. Hakiki de sıddıklarında et kemiği çürümez. Allah tarafından. Allah tarafından. Akşam Ünlü evet. Hazretlerinin mezarını 1941'de açtılar öleli 500 yıl olmuştu. Cesedi düşürmemişti. İslam Mansur genel müdürü Ali İhsan Hoca bana anlattı. 61'de de sel geldiğinde açtık dedi. 40 kişilik bir kalabalık. Öleli 504 sene olmuştu. Akşam hissettiğini. Baktık sabah sağlam olduğu gibi duruyor. Olduğu gibi duruyor. Şey, gömüldüğü gibi. Uyuyan bir insan diyor. Allah Allah. Sami Efendi Hazretleri mezarının açıldığını söylüyorlar işte orada. Medine'de muhterem Mekke'de bu, doktorasını yapan kardeşimiz. O da öyle söylüyor. Açıldı diyor. Yani sapı sağlam Sami Efendi açıları çürümemiş. Bir daha o mezarı Sami Efendimizin açmıyorlar. Evet. Sıddık. Hani bu dersin tabaşında bir konuşma ki ya, Hakikate ulaşmak. Arke. Hı. Arke. Oraya ulaşmak. Orada insanlıkınıza ulaştığınız zaman işte o o insanlar e, Allah'ın sırrı oluyor. Allah onların sırrı oluyor ve arkasından bunlara Kuddesi Ruhul Aziz diyoruz. Allah sırları takdis etsin. Çünkü hiç baktığın zaman kalbinde, kalbinde Allah'tan başka bir şey yok. Ne peynir var, ne zeytin var, ne genel müdürlük var, ne bakanlık var, ne generallik var, ne profesörlük var, ne para var. ne var, ne para, ne altın hiçbir şey. Sadece Allah var. Putlardan tamamen temizlenmiş. Sadıklarımızın hepsi bir put. Evet. Efraita <gülüyor> meni teheze ilaha huwa Profesörlü putlaştıranları mı görmedik? Zenginliği putlaştıranları mı görmedik? Altını gümüşü putlaştıranı görmedik. Kadını. Put evet. Kadını putlaştıran her şey putlaşıyor. Allah'ın dışında her şey yıkılacak. Her şey. Şimdi bu zatlar öyle zatlar. Ve bu da çok ciddi bir seyri sülük yani inisiyasyon yolunda ciddi ihlaslı bir sabah yani sağlam bir dervişliği gerektiriyor. Sağlam bir irade gerektiriyor. ...lamı yok, cim yok. Evet, kolay bir eğitim değil yani hocam. Tamam. Zor bir eğitim. Onu işte bazı beslenme Hazretleri anlatıyor. Diyor ki: "40 yıldan beri ben insanlarla konuşuyorum. 40 yıldan beri." Evet. ...insanlar zannediyorlar ki... de Beslami... ...bizimle konuşuyor. İnanın... ...ben hiç kimseyle konuşmuyorum. Ben kendim kendime konuşuyorum. Kırk yıldan beri. İnsanlar da zannediyorlar ki... de Beslami bana konuşuyor. Hmm. Evet. Akıl vermek, nasihat vermek kim... ...ben kim? Tevazuya bakın. Benim ihtiyacım var önce. Ben... ...fakir... Bu fakirim. ihtiyacım var benim. Kendime konuşuyorum ben. Ama siz de bir şey alırsanız alabilirsiniz konuşmalarımdan. Hedef yine kendimim. Yani ben Allah'a konuşuyorum demek istiyor. Muhatabım siz değilsiniz. Siz yaratan Allah. Allah bir arke kelimesini kullanmak Üst bir hakikat değil mi? Evet. Ben kendi inancımda oluşturdum. Üst hakikatle Cenab-ı Allah'la sohbet halindeyim. Siz de orada hazır bulunanlar bu Allah'la yaptığımız sohbeti dinle, dinliyorsunuz o kadar Allah benim kalbime ilham ediyor o bana ne ilham ettiyse ben de onu onu konuşuyorum başka bir şey yok onun için zevk alıyorsunuz yapmış olduğum konuşmaktan konuşmamız Allah konuşması evet mide gazı değil bu Allah konuşması gümbrütü değil bu tesir oradan geliyor yani tabii yani kafa koni diyorlar böyle ahenksiz bir müzik değil ahenkli bir müzik neyin müziği neyi hiçlik demek hiçliğin müziği biz bunu konuşuyoruz başka bir şey yok diyor İnsanlar öyle zannettiler beni diyor. hiçlik makamı sufilerden birisi anlatıyoruz Mümşat veri vefat ettiği sırada yanımdaydım. son nefesini verecek Etrafındaki müritlerinden bir soru sordu. ''Efendim şu anda hastalığınız nasıl?'' dedi. Yani ''Şu anda sizde hastalık var. Sizin hastalığınız nasıl?'' Bak siz değil sizin hastalığınız. ''Nasılsınız?'' demiyor. Hastalığınız nasıl? ''Hastalığınız diye soruyor, nasıl?'' Yani. diye soruldu. Evet. O da dedi ki ''Hastalığı bana sormayın. Hastalıktan beni sorun.'' dedi. Hı, ''Hastalığa beni sorun.'' diyor. ''Hastalık beni nasıl bulmuş acaba?'' Çok, Bak arke, çok değil, üst bir, dil kullanıyor. Değişik bir ifade, evet. Üst dil kullanıyor. Dıştan bakan, tabii bu anlam helazonları içerisinde, dikkat edin. Manalar, dikkat edin. Dairesel dönüş halinde dans ediyor. Evet. Ritim var, algoritim var. Bana hastalığımı sormayın. Ama hastalıktan beni sorun, diyor. Yani, Hazreti Yakup Aleyhisselam, ...innemâ eşkû besî ve hüznî ilallah diyor ya... Evet. ...yani ben derdimi sadece Allah'a açıyorum... kimseye açmıyorum diyor... ...onun bir başka versiyonudur bu... ...Allah'la konuşuyor... ...Allah verdi... ...ben şu anda Allah'ımla baş başayım. ...tam tüccüsü bu... ...hastalığı gidin... ...mümşad dineveriyi nasıl buldun... ...hastalıktan beni sorun... ...benden hastalığı sormayın diyor... ...benim hastalıktan çektiğimi değil... ...hastalığın... ...benden neler çektiğini hastalığa sorun. Evet. Yani hastalığın altında ezilmiyorum... ...hastalığımın üzerinde sörf yapıyorum diyor. Hastalık beni kullanmıyor... ...ben hastalığı kullanıyorum diyor. Sahiplenmiş yani. Evet. Altımda eziliyor hastalığın diyor. Evet. Yani belaya... ...bela geldi değil mi? Evde dırdırıcı bir hanımım var hocam. Aa ne kadar güzel. Anında teslim ol. Efendim ağzı küfürlü bir kocam var teslim ol bağında. dikkat et yani özneleştir hemen üzeri yukarı çık yok o bağırıyor ben de bağırıyorum hocam diyor sen akıl bazında kalbe inemedin hakikate ulaşamadın yukarı estirme yapamadığın için kocanın sana olan hakaretler altında eziliyorsun sen de hanımının dırdırı altında eziliyorsun yukarı çık o da tebessüm et Senaklısınle Ali Ayitkerem böyle söylüyor. Galu selama, kalu selama. Hani nerede kaldı bu formül? O zaman kuşatmış oluyorsun yani. ya. kuşatmış oluyorsun tamam. yani. Evet. Ben seni benimsiyorum. Bu haline kabul ediyorum. Tamam. Karşıdaki insan psikologlar işte böyle söylüyor. Bu eksistansiyel piruzoflarda ör var bu. Anlatıyor. Siz şayet beni yani anlayışla karşılamak var ya Kötünün kötüünün dahi anlayışla karşıladığınız zaman kuşatıyorsunuz. Maruf kerhi içki içenlere Dicle Nehri üzerinde ne yapıyor? Dua ediyor. Cennette de böyle gülün diyor değil mi? Evet. Cennette de böyle neşelenin diyor. Vay içki içtiniz haram günah demiyor. Bakın hitaplarda da bak. Evet. Cennette de böyle neşelenin diyor. Diyorlar ki niye böyle hayır dua yaptın? Onlar cennete girmeleri için bu içkiyi bırakmalar lazım. Yapmış olduğum duanın içinde içki bırakma da var aslında diyor. Evet Allah İçki içenleri, bu haram içeni koyar mı Allah? Evet. Koyma cennete. Cennete girin deyince inşallah bu, bu içkiyi bırakacaksınız, tövbe edeceksiniz. Ondan sonra cennete gireceksiniz. Bunu anlatmak istiyorum. Dolaylı dua yapıyor. Evet. Sufilerin üst dilini anlamak çok zor bir olay. Bu tıpkı... Bir koridorun karanlık dehlizlerine yürümek gibi. Onun için bu gibi insanlara biz şunu söylüyoruz. Hocam diyor... ...aa ne kadar siz güzel konuşuyorsunuz. Ya ben güzel konuştuğum yok. Sana da konuştuğum yok. Ben kendimi konuşuyorum. Ben sahtekar bir Müslümanım. Estağfurullah. Ben günahkar bir Müslümanım. Kendi küfrümü ben görüyorum. Kendi yardımına muhtaç bir himmet edeyim ben. Estağfurullah hocam. Ancak şu var. Sen başkasının gölgesinde serinlemeye çalışma sen eğer kendini inşa etmek istiyorsan, olgun ve kamil olmak istiyorsan, olgun ve kamil insanlar kendi gölgeleri altında serinlerler Allah Allah bir insan kendi gölgesi altında nasıl serinler nasıl serinler ölüm, en büyük gölge o evet, ölümü düşünün Ağzınızın tadı katsın, bütün balans ayarları, resetlemeler, fabrika ayarlarını geri dönsün. Ben neredeyim? Dünya gelmiş çocuk gibi oluyorsunuz. Hacı, umrayı tam yapan bir insan, kevimin veletüüm mühu, anasının karnından doğmuş gibi fabrika ayarları sıfır doğar diyor. Hakiki bir hac yapan diyeyim Evet. Bitti. Futuratslama. O. Biz. Akırbad olduktan sonra fıtran İslam'dan aşağı düşüyoruz. Hazreti Adem'le Havva'nın annemizin babamızın hubut ettiği gibi hubut 14 15 yaşında başlıyor. Düşmemeye çalışacağız. Temiz geldik. Temiz gitmeye çalışıyoruz. Deriz ol problem to be tubi. to be. Bütün mesele ölmek veya olmak veya olmak veya ölmek. Ölmek olmaktır. Olmak ölmektir. Ne zaman olacağız? Ölmeden olunmuyor. Evet. Ve kendi gölgemiz bu. Olgun insan ölmeden önce öldüğü için kendi gölgesi altında serinlenir. O Eflatun Cem Güney'in masalları var. Meşhur biliyorsunuz. Türk folklörü üzerine çok çalışma yapmış. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken diyor Allah Allah. Develer dellaliken Pireler berberiken diyor değil Anladım, mi? Tıngır mıngır Ben annemin bir şeyini Buna biz gülüyorduk Biz buna gülüyorduk evet. Ne zaman batıdan bir örvün yolum çıktı Kuan fiziğine dair Bir takım laflar söyledi Artının içindeki eksiği Eksinin içinde artıyı Fizik denklem, denklemle halinde ifade etti Einstein'da kalktı Bu, Saçma dedi On sene sonra da aa doğruymuş dedi. Ondan sonra atom basını patlattılar. O zaman bu Eflatun Cem Güney'in anlatmış olduğu hikayelerdeki ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken zaman kuantumunun ve zamansızlık içerisinde bizi doğuran annemizin önüne geçmeyi, bizim dedelerimizin önüne geçmeyi, kainatın önüne geçmeyi ve zamansızlıkta zamanı kuşanmayı ...öğrenmiş olduk. Evet. Ve Michio Kaku... onu Olanaksızın Fiziği adlı... ...480 sayfalık kitapta... ...bu anlattığım konuyla ilgili... ...fizik bilimi açısından bir yaklaşım var. Çünkü biz konuşmalarımıza... ...Etem konuşuyor, mügalata yapıyor. Laf Hı. karıştırıyor. İşte e, ağzı iyi laf yapıyor. Sanki iş portacı... Evet iş portajıyım. Gayet de güzel anlatıyorum. Yani bu iş portajıyla benden önce dünyanın en büyük astrofizikçisi Michio Kaku yapıyor. 480 safiyeli kitap. Olanaksızın fiziği. Buyun, Nobel ödülü kazanmış kitap. Okuyun. Selamünaleyküm. Evet hocam Allah razı olsun. Muhterem dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.